Auzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi ehdana lihaza ve ma kunna lehtediye le'lâ enhedenallah ve ma tawfik ve ede sami illa billah. Allahumme salli ve sellem ve barik ala seyidina ve nebiyina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismile hamdile salat ve selamdan sonra Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel matapları. Dünya ve ahiret sıkıntılarının tümünden kurtuluş ve esenlik, sonsuz dünya ahiret huzur ve mutluluğu üzeriniz olsun. Selam Aleyküm. Bir Müslüman için hayatta en önemli mesele Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimenin arındırmasıyla temizlenip arınan Müslüman hayatını bu çerçevede düzenler, yaptığını bu doğrultuda yapar, yapmadığını bu düşünce içerisinde yapmaz. Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmanın yoluysa Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek edilmesinden geçer. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Talimatına uyarak kervanına katılan tufanlardan kurtulur. Bu gerçeğe sevgilimiz Allah Ali İmran suresinin 31. ayetinde dikkat çekiyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِي yahbib اللّٰهِ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme uyumak içinse onu çok iyi tanımak, hayatını, sünnetini, hadislerini çok iyi bilmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve davranışlarını anlatan sünneti ve hadisi şerifleri bu bakımdan çok büyük mana ifade ediyor. Resulullah aleyhisselamı iyi tanımadan mükemmel bir insanlık sergileme ve iyi bir i̇slam hayat yaşamak mümkün değildir. Abdullah ibn Mesud şöyle buyuruyor. Efendimiz buyurdu ki, beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı. Sevgili dostlar, yaşlı dünyamız insanları misafir etmeye başladığından bu yana birçok inkılaplara, değişikliklere sahne oldu. Ruh dünyası kararan, nereden gelip nereye gittiğini unutan, yaratılışına yakışmayan bir yaşayış içine giren, karanlıklara gömülen insanlık, kendini birçok kereler ızdırap cenderesinde buldu. Ondan kurtulabilmek için dünyasında inkilap yapabilecek, ellerinden tutup huzur ve saadete çıkaracak yol göstericileri arayıp durdu. İşte Allah tarafından gönderilen yüz aşkın peygamber bu ihtiyaca bir cevaptan ibaret. Altıncı yüzyıl ise bu ihtiyacı fazlasıyla duymaya başlamıştı. Çünkü... İnsanlığın ekseriyeti, Çoğunluğu büyük bölüm yoldan çıkmış, Ruhsuzlaşmış, Gayesizlik ve boşluluğun sermsemliğinde Ne yapacağını bilemez hale gelmişti. Manzara buhran içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti, Beşer yatıcılıkta, Dişsiz mi bir insan? Onu, kardeşi yerdi dediği kadar korkunçtu. Kız çocukları, Diri, diri toprağa gömülüyor. Hiç yere kabilelere baskınlar düzenlenip insanlar öldürülüyor. Esirler de her türlü ahlaksızlık alabildiğine yaygınlaşmış, normal hatta övülen hadiseler haline gelmişti. Daha kötüsü, insanlar yerleri ve gökleri ve kendilerini yaratan sahibimiz Allah'ı unutmuş, cansız taş ve tahta parçalarından yaptıkları putlardan menet umacak hâllere gelmişler. Rahmani mesajları bozmuş, sapık inanç ve adetlere körü körüne bağlanmışlardı. Böylesine bataklığa gömülmüş, düşüncesiz ve duygusuz hale gelmiş, akıl ve vicdandan yoksunlaşmış insanlık, iç ve dış düşmanlarını aydınlatacak, doğru yolu gösterecek, inançsızlığın ve kötülüklerin verdiği bunalımlardan İnsanlığı kurtaracak bir rehberi bütün halleriyle dört gözle bekliyordu. Sevgilimiz ve yegane dostumuz Allah Celle Celaluhu insanları fazla bekletmeyecekti. Bir tanecik incisini, Resul-i Ekrem'ini insanlığa gönderecekti. O aleyhisselam her türlü engele rağmen bütün gücüyle hakikatleri anlatacak, insanları çirkef hayattan kurtarmaya çalışacaktı. İşi zordu şüphesiz. İnsanların sadece birkaç alışkanlık ve adetini değil, tepeden tırnağa bütün huylarını değiştirecek, bütün duygu ve kabiliyetlerini geliştirip inkişaf ettirecekti. Halbuki tarihte en büyük dahiler bile ancak bir veya birkaç hissi, istidadı veya siciceyi, o da birkaç kişiyi ve grupta kısıtlı olacak şekilde geliştirebilmiş, harekete getirebilmişti. Vazifesi gerçekten ağır, yükü, sorumluluğu, çetindi. Bütün çağların en medeni insanları haline getirecekti o insanları. Çünkü dünya kurulduğundan bu yana böylesine hiç bozulmamıştı. O bozuk ve vahşi insanları sadece o günün dünyasının değil, bütün çağların en medeni insanları haline getirecekti. İnsanları korku Tehdit ve hilelerle yanıltmak, yönlendirmek mümkündü. Ama tesiri uzun sürmez, geçici ve yanıltıcı olurdu. Yatsıya kadar yanardım mı Bu hem onun yaratılışına hem de vazife anlayışına zıttı. O sallallahu aleyhi ve sellem kalplerin derinliklerine nüfuz edecek, akıllara hitap edecek, en ince hisleri heyecana getirecek, kabiliyetleri filizlendirecek, kötü huyları söküp atacak, ruh ve nefislerini terbiye edecek, eğitecekti. İşte rehberimiz bir taneciğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu çetin görevle baş başaydı. Allah'a dayanıp güvendi. Bismillah dedi yola çıktı ve netice sonunda Rabbi onu muvaffak ve başarılı kıldı. Işık tuttu, yol gösterdi. Faydası olmayan putların ilah olamayacağını, alemlerin yaratıcısının bir olduğunu ilan etti. Kalplere ve akıllara tevhid inancını nakşetti. İnsanlığı yüzyıllardır merak ve dehşete düşüren "Necisin, nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?" sorularının cevabını en ikna edici bir şekilde verdi ruhlar aleminden geldiğimizi, ebedi alemin yolcusu olduğumuzu, dünyada imtihan için bulunduğumuzu hatırlattı. Onun getirdiği nur ile, insan hiçlikten kurtuldu. Gerçek değerini buldu. Yaratıkların efendisi, yeryüzünün halifosu olduğu insanlar, onun tebliğiyle Her şey onun getirdiği hakikatle aydınlandı, mana kazandı. Lüzumsuz, cansız, ruhsuz ve ölü sanılan kainat birdenbire canlandı. Birbirine düşman yaratıklar dost ve kardeş oldular. Ayrılık ve yokluğun sillesini yiyen canlılar bir nefes alıverdi. verdi. Kainat bir matemhane olmaktan kurtuldu, zikir haneye döndü. Her bir yaratık, her bir yaratılmış vazifeli birer memur oldu. Böylece kainat çok manidar manalı, sanatlı, ilahi bir eser olduğunu inkişaf ettirdi. Herkes anladı. Kainat aradığını bulmuştu. İnsanlık sevgilisine kavuşmuştu. Onun içinde o sevgiliyi gönül tahtına oturttu. O yüce sevgili sallallahu aleyhi ve sellem engin şefkatiyle bu dünyada mesut bir hayatın, mutlu bir hayatın nasıl yaşanabileceğinin bu kısacık dünya hayatında nasıl ebedi bir hayat kazanılabileceğinin yollarını gösterdi. Her şeyden önce, her şeyden evvel, önce kendisi yaşayışıyla da bunu gösterdi, sergiledi. Her dakikasını, her saniyesini emrelunduğun gibi dost doğru ol ilahi emri gereğince istikamet üzere geçirdi. Bir anun ol Çin olsun doğru yoldan ayrılmadı. İfrat ve tefrite düşmedi. Kur'an ahlakına büründü. Emrettiklerini harfiyen yaşadı. Yasakladıklarından kaçındı. Bu sebeple Hz. Ayşe annemiz onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'dir buyururken bu gerçeği dile getirdi. Bunun içinde okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'in şüphesiz sen en güzel ahlak üzerindesin iltifatına mazhar oldu. Çünkü ona en güzel hasletleri Allah vermiş, onu insanlığa örnek ve model yapmış, o güzel hasletlerin başkalarında da görünmesini istemiş ve şöyle buyurmuştu. ''And olsun ki Allah Resulü'nde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit edenler ve Allah'ı çokça ananlar için en güzel örnekler vardır. Başka bir ayette de Haşr Suresi 7. Ayet Peygamber size neyi getirdiyse alınız, neyi yasaklamışsa ondan sakınınız fermanı geldi. Rabbimiz, Kur'an'ın gösterdiği ahlak esaslarını en güzel bir şekilde yaşayan, o ahlak üzerine yaratılan, Allah'a olan imanı, ibadeti, bağlılığı, şükrü, ciddiyet ve kararlılığıyla dostlarının sevgisini, düşmanlarının takdirini kazanan o büyük insanı, meşhur ve mümtaz zatı örnek edinmemizi istedi. O kendiliğinden konuşmaz, ancak kendisine vahiy dileni söyler. Necim Suresinin 34. ayetiyle, onun yolundan gitmenin, onun sözünü dinlemenin emirlerine uymanın ne derece gerekli olduğuna dikkat çekiyor Rabbimiz. Biz de ona uyumak, yolundan gitmekle sorumluyuz. İnsanın dünyada gönderiliş gayelerinin en önemlilerinden birisinin Allah Celle Celaluhu'yu sevmek olduğu düşünülürse yine ona uyumanın gerektiğini anlarız. Çünkü Allah'ı sevmenin yolu Resulullah uyumaktan geçiyor. Allah'ı sevmek onun razı olacağı işleri yapmak demektir. Ki onun razı olduğu işleri ise en güzel bir şekilde kulluk sanatını en güzel icra eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göstermiştir. O halde Allah adına sevilmeye ve kendisine tabi olunmaya en layık olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biraz önce telafuzen arz etmiş olduğum Ali İmran suresinin 31. ayeti bize şu mesajı vermiyor mu dostlar? Eğer Allah'ı seviyorsanız, Resulullah'ı da seveceksiniz. Eğer Allah'ı seviyorsanız, elbette O'nun sevdiği tarzı yaşayacaksınız. O'nu beğendiği kult statüsünde yaşayacaksınız. O'nun sevdiği tarz ise, O'nun sevdiği zata, Ahmedi Mahmud'u, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme benzemektir. O'na benzemek bütün söz ve davranışlarında O'na uyumak demek. Ne zaman ki O'na uyarsanız işte o zaman Allah sizi sever. Eğer O'na benzemez, uymaya çalışmazsanız Allah'a gerçek sevginiz yok demektir buyuruyor aslında bu ay. Görüldüğü gibi sevgili dostlar, Allah sevgisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymaktan geçiyor. Cenab-ı Allah'a iman eden elbette O'na itaat edecektir. Ona itaat yollarının en makbulü, en doğrusu, en kısası Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı, takip ettiği ve gösterdiği yoldur. İnsanlığı eşkıyalıktan evliyalık seviyesine, insan olma erdimine ulaştıracak olan odur. İnsanlık Hazreti Muhammed ile abad olmaya çok ihtiyacı oldu bir zamanda. Bakalım. Abdullah bin Ömer nasıl anlatıyor? Abdullah bin Ömer radıyallahu an Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a çok bağlıydı. Onun yolunda gitmek, ahlakı ile ahlaklanmak tek arzusuydu. Sevgili Peygamberimiz bir taneciğimizin huzuru saadetinden ayrılmak istemezdi bir an bile. Efendimiz'i daima takip ederdi. Rasulullah Resulullah nerede namaz kılsa izini takip eder, oraya gider, beraber namaz kılardı. Sünneti seniyeyi yerine getirmek için Resulullah'a daima taklit ederdi. Sünnet kavramı onun için salt bir uygulama değil, küllüyen kabul gören bir aktiviteydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan bu sevgisinden dolayı onun vefatından sonra da uyuduğu yerlerde uyumuş, namaz kıldı yerlerde kılmış, bu durum zahirlikten ziyade muhabbetin verdiği huzusi bir davranış olarak taraflarımıza miras kalmıştır. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadisi şeriflerde sünnete uymak, ona tabi olma ile ilgili hususlarda emir açıkça varsa da bu ömürin mahiyet ve keyfiyeti net olarak belirtilmediğinden sahabe zamanında günümüze farklı anlayışlar ortaya çıkmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören, onun talim ve terbiyesinden geçen, vahyin nuzulüne şahit olan saadet asrının insanları Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan ne duymuşlar ve ne yaptığını görmüşler ise buna göre amel etmeye çalışıyorlardı. Canlarını yolunda feda ettikleri Resulullah'tan sağdır olan sünneti çok kere neden ve niçinini sormaya gerek duymaksızın gerçekleştiriyorlardı. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetinin emir mi, tavsiye mi, vücub yani ne mi ifade ediyor yoksa kerahat mi gibi ayrıntılara girmeden yerine getirmeye çalışıyorlardı. Sünneti müşahede ederken gösterdikleri hassasiyeti yaşarken de gösteriyorlardı. Bu durum herhangi bir şeyin yanlış anlaşılmasına meydan vermemek için ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanıyor ya da kendisine sorulan sorularla cevap saadetinde beyanlar buluyordu. Onlar için Resulullah Aleyhisselam'ın konuşması, susması, yapması, yapmaması, tavsiyesi, emri fark etmiyordu. Onun gibi olmanın aşkındaydılar. Resulullah gibi olmak onların tek aşkı, arzusuydu. Onun hayat tarzının en küçük ayrıntılarını bile yakalayıp viayet etmeye gayret ediyorlardı. Sevgilimiz Resulullah Aleyhisselam yaptıklarını ve tavsiyelerini çoğu zaman vücub, ibahe, kerahat, haram gibi ifadelerle belirtmiyordu. Yalnızca bir iki vesileyle nübüvvetle ilgili veya dünyevi bazı işlerle ilgili olduğunu belirtiyordu. Bir kısım sahabe, Resulullah Aleyhisselam'dan sadır olan bazı söz ve fiillerin söyleniş ya da yapılış gayelerinin kendisinden sonruma zaruretini hissetmişler. Onun Allah'ın bir emri mi yoksa kendi görüşümü olduğunu öğrenmek ve böylece o sünnetin vücup ifade edip etmediğini anlamak istemişlerdi. Diğer bir kısım sahabe ise görüp duyduğu her şeyi aynen yapmaya gayret etmiş. Onlar için önemli olan Resulullah'ın yaptığını yapmak, yapmadığını yapmamak olmuştu. Bu itibarla olayı net bir şekilde şu sahabiler tamamen şekle, şunlara tamamen niyete bakıyorlardı diye ayırma gitmek doğru olmaz. Zira sahabede bir tek kaygı vardı. O da Allah'ın dinini nasıl iyi yaşarım ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar çok benzerim. Bu sebeple sahabe nezdinde yapılan bazı uygulama ve davranışları Ağırlık noktasına göre tasnif etmenin daha uygun olacağı gerekir. Zira şeklen benzemek ondan başka bir hükmün daha anlaşılmasına mani değil. Fıkhi anlamda hükümler çıkarmak da şekli ve lafzî ittibaya engel olmamalı. Eshab-ı kiramın uygulamaları ve anlayışla tutumlamaları beraber değerlendirilirse daha uygun anlaşılmaya başlanır. Bir kısım sahabiler, Resulullah ve Vesselam'ın sözlerinin zahirine sarılıyor, onları lafzi ve harfi anlıyor, davranışlarına ise daha çok şekli ve yüzeysel yaklaşıyordu. Bazıları ise, Resulullah'tan sadur olan bir söz veya davranışın kaynağının gerekçesinin, maksadının ne olduğunu, onu hangi ortam ve şartı söylediğini, bağlayıcı olup olmadığını kavramaya çalışıyordu. Bazı müçtehiz sabiler ise, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra değişen şartlar müvacehesinde karşılaştıkları yeni problemlere çözüm getiriyorlardı. Bir kısım sahabiler, lafız, mana ve dirayet ilişkisi açısından rivayete başka bir önem vermiş. Onun her davranışını sünnet olarak görmeye, her yaptığını harfiyen tatbik etmeye meal olmuş. Söylenen sözün kaynağı, yapılan işin bağlayıcı olup olmadığını dikkate alınmadan Resulullah'ın yapması kendilerinin de aynı işi yapmalarına bir sebep teşkil etmiş. Abdullah İbni Ömer, Enes Bin Malik, Abu Zeril Guffari, Abu Said Al-Hudri, Abu Hureyre, Abu Derda, Abdullah Bin Amr, Seleme Bin Ekva gibi pek çok sahabi bu konuda örnek. Onların sevgi boyutunu ön plana çıkararak böyle davrandıkları söylemek gerekebilir. Abdullah Bin Ömer hakkında yapılan, İbni Ömer, Resulullah'ın emirlerine öyle yapışmış, fiillerine o kadar bağlı kalmış, izinden ayrılmamaya o kadar itina göstermiştir ki, sanki aklını oynatmış olabileceğinden endişe ettirirdi sözü, her hususta Resulullah'a uyuma arzusunun bir ifadesidir. Sevgili dostlar, Resulullah Aleyhisselam'ın kayınbiraderi olması sebebiyle aile mahremiyetine ait pek çok şeyi ondan görme ve başkalarını anlatma fırsatını elde eden Abdullah bin Ömer, hadisleri duyduğu lafızlarla rivayet etmeye son derece rivayet eder. Benzer kelimelerle bile değiştirilmesine asla izin vermezdi. Sevgilimiz Resulullah'ın hayat tarzına, harfi harfine uyuma ve onun emir ve tavsiyelerini aynen yerine getirme hususunda esabi ı kiram içinde farklı bir yeri vardı. Yine Abdullah bin Ömer'in Resulullah'ın yolculuk esnasında dinlendiği, istirahat ettiği yerlerde de aynı şekilde hareket ettiği kaynaklarda geçer. Numune olarak arz etmiş olduğum Abdullah bin Ömer'in bu davranışı pek çok sahabide görülür. Mesela Seleme bin Ekva Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra Mescid-i Nebevi'de sürekli bir direğin yanında namaz kılarmış. Niçin başka yerde namaz kılmadığını soranlara, ben de Resulullah'ın bu direğin yanında namaz kıldığını ve namaz için burayı tercih ettiğini gördüm diye cevap vermiş. Resulullah aleyhissalatu Vesselam'a duyduğu sonsuz aşk ve sevginin tezahürü olarak, onun hatırasını yaşamak ve yaşatmak isteyen sahabe-i her fırsatta ona benzemek istiyorlar. Bugün bir Müslüman benzer bir harekette bulunur ve başkasını da icbar etmezse kınamanın ve ayıplamanın doğru olmayacağı gerekir. Bazı insanlar sevdikleri bir şarkıcı veya film yıldızının yediği yemek, giydiğini giymek, hatta tavır ve hareketlerini bile taklit etmek isterken bir Müslümanın aşk ve sevgisinden Hz. Peygamber'e Abdullah bin Ömer'in yaptığı gibi benzemeye çalışması hiç mi hiç yadırganmayacağı yıldırganmaması gereken bir konu. Şimdi sünnete ittiba konusunda sahabe ve sonraki dönemlerde anlayış ve düşüncelere kısaca temas etmek gerekirse esas itibarla birbirinden net olarak ayrılması zor ise de Resulullah'ın uyguladığı tutum ve davranış biçimi ondan sudur ettiği şekliyle muhafaza edilmesine, teşebbüs rivayetlerin derinliğine bir anlama faaliyetine niçin ne niyetle hangi gayeye yönelik olarak yapıldığını tespit edilip o davranış biçiminin öyle uygulama cihetine gidilmesi gerektiğini anlayışına da teessih deniliyor. Teşebbüh, kendisini başkasına benzetmek, onun gibi olmak, suretine girmek manasına geliyor. Hz. Ömer'in hacer lesvede öpmek için Hacer-ül yaklaşması ve tavaf esnasında müşrikleri güçlü görünmek için yapılan remeli yapmaya devam etmesi, ve biz Resulullah'ın yaptığı bir şeyi terk etmeyi sevmeyiz demesi bu teşebbüh manasının en açık göstergesi. Diğer taraftan haccı anlatan Cabiri radıyallahu anın Resulullah ne yaptıysa onu yaptık demesi Hz. Ayşe'nin oruçluyken Resulullah'ın kendisini öpmesine haber verip sizin için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır ayetini okuması bazı sahabilerin işte bu Resulullah'ın abdestidir size Hz. Resulullah'ın namazını göstereyim gibi ifadeleri Hz. Resulullah'a aynen benzemek istemenin alametleridir. İbadetlerle ilgili hususlarda görülen bu anlayışın diğer fiili davranışlarda da yansıdığını görüyoruz. Nitekim sevgilimiz Resulullah'ın altın yüzük taktığını gören sahabiler önce altın yüzük takmışlar sonra onun altın yüzüğü çıkarıp yerine gümüş yüzük taktığını görünce de aynen onun yaptığını yapmışlar. Sarığını iki omuzunun arasına kadar uzattığını gören Abdullah bin Ömer radıyallahu anın aynı şekilde yapması, kabak yemeği hiç sevmeyen Enes bin Malik'in Hz. Resulullah aleyhissalatü vesselamın iştahla kabak yediğini gördükten sonra sevmeye başlaması, keler etinin yenebileceğinin iznine rağmen Resulullah yemediği için Meymune annemizin yememesi, sarımsaklı yemeği yemediği için Peygamberimiz başkalarına müsaade ettiği halde Halid bin Zeyd Eba Eyyub ensarinin senin hoşlamadığın şeyden ben de hoşlamıyorum diyerek terk etmesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uyuma tarzına örnek almaları gibi rivayetler, eshab-ı kiramdan bazılarının Resulullah'ın her hal ve tavrına benzemek, onun gibi yaşamak arzusunun neticesidir. Bu itibarla bir mümin o sevgiliye olan muhabbetinden dolayı aynen uyusa elbette kınanmayacak. Ancak bunlara muhalefeti dine muhalefet gibi göstermek de, Doğru değildir. Teessiye girince Amidi şöyle diyor. Hz. Resulullah'ı örnek almak bazen fiilde bazen tekte olur. Fiilde örnek alma örnek alınan kişinin fiilinin benzerini onun işlemesi sebebiyle ve işlediği şekliyle senin de yapmandır. Daha sonra tarifi şöyle izah eder. Onun fiilinin benzeri dedik zira suretin farklı olması halinde teessi olmaz. Oturmak, kalkmak gibi. Yani örnek alınan kişi oturuyorsa oturmak, kalkıyorsa kalkmak, onun işlediği şekliyle dedik. Bunun manası ise işlenen fiilin niyet ve garazındaki ortaklık. Birinin niyeti neyse ki de aynı olmalı. Terkte tesi ise iki şahıstan birinin terk ettiği şeyi terk ettiği surette, terk ettiği şekil üzere ve O'nun terk ettiğinden dolayı terk etmesidir. Esasen sünnete ittiba meselesinin temelinde bizim sünnet karşısındaki tutumumuz ne olmalı? İttiba emri hangi yönleriyle vücup, hangi yönleriyle net ifade eder veya muhayyerlik seçici hakkı verir? Bu itibarla sünnetin hususen fiili olanların bağlayıcılığı ve örnekliği meselesi kadar ortaya çıkmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gerek insan olarak gerek peygamber olarak meydana gelen fiiller karşısında müminlerin tavırlarının ne olduğu veya ne olacağı hususudur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi olmak ise elbette ki gerek teşebbüh olsun gerek teessih olsun her şekilde insanlığı abat etmeye yetecek her şekilde insanlığı rahmete, merhamete kurtuluşa, esenliğe ulaştıracaktır o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymak her alanda insanı kurtarır, her alanda insanı refaha ulaştırır. Çünkü o Nuh aleyhisselamın gemisidir. Her kim ona tabi olur, her kim onu izinden talimatlarına uyarak gerçekleştirirse, takip ederse, bütün tufanlardan kurtulur. 3-5 günlükçe kısa dünya hayatının tüm sıkıntı ve dertlerinden, hastalık ve bunalımlarından arınır. Hz. Muhammed aleyhisselam, Allah'ın insanlara gönderdiği en güzel hediye ve örnek olmanın yanında aynı zamanda bir sudur. O bir su gibi gelmiş, geldiği her yere vahiy ile tertemiz etmiştir. Gönüllere giren Allah Resulü, ile de temizlediği gibi kalplere girdiği zaman da aynı göstergeyi gerçekleştirecektir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izlerini takip etmek, onun oturduğu şekilde oturup onun insanlara yaklaşımı gibi yaklaşımda göstermek, farklı bir muhabbet, sevgi göstergesi olsa gerek. Bize insanca yaşamayı, komşusu açken tok yatılamayacağını öğreten, kimsesiz birisinin kimsesi olmamız gerektiğini öğreten, birisinin derdi varken, derdine derman olmamız gerektiğini bize öğreten, birisi hastayken, hastalığının şifasını bulmaya yardımcı olmamız gerektiğini bize öğreten, birisi borçluyken, borcunu ödemesine yardımcı olmamız gerektiğini bize öğreten vahyin yigan açıklayıcısı ve rehberi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam olmuştur. Hem de bunu bizzat yaşayarak tekrar tekrar yaşayarak göstermiştir. Öyleyse bize yakışan, yapmamız gereken dünya hayatında hem kendi adımıza huzurlu olmamız hem de bizim sebebimizle başkalarının huzurlu olması da aynı kapıya çıkıyor. Çünkü biz huzurlu olursak İnsan gibi insan eğer yaşayabilirsek bu güzelliğimiz, bu gül bahçesi çevredekilerde mutlaka yansıyacaktır. Neticede Ömer'in zalimliği herkes yansıdı gibi Hz. Ömer'in adaleti ve merhameti de herkes yansımıştı. O halifedir derseniz örnek vereceğiniz Abu Zayel Gıfari verebilirsiniz. Yine daha birçok sahabi bu konuda gözümüzün örneğidir. Halid bin Velidler, Abu Süfyanlar gibi... İklime bin öğütler gibi. İslam ile abad olabilmek. İslam'ın kılavuzu okumasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel Kur'an'ın tebliğatı ile kurtuluşa reçeteyle adım adım gidebilmek. Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa ile Yesrib'ten sıyrılıp Medine-i Münevvere'ye yaşayabilmek. Kalbimizden onun kalbine Rabbimizin Mübarek huzuruna birkaç kelam ile programımızı noktalayalım. Allah'ım peygamberin ve elçin sevgilimiz, rehberimiz, önderimiz Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'ın dünya ve ahiret adına senden dilediği bütün hayırları, güzellikleri, bereketleri İyilikleri senden diliyorum. Diliyoruz. Amin. Peygamberin, elçin, sevgilimiz, önderimiz, rehberimiz, Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı dünya ve ahiret adına tüm şerlerden, sıkıntı, dert ve kederlerden biz de sana sığınıyoruz. Amin. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Yunahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir. Allah'ım, ahiret hayatından hayırlı, hakiki hayat yoktur. Öyleyse, fayda vermeyen ilimden, katında kabul edilmeyen duadan, makbul olmayan amelden, sana sığınırız. Allah'ım, Senden bildiğimiz ve bilmediğimiz, Bütün hayırları diliyoruz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz, Bütün şerlerden sığınıyoruz. Allah'ım, Sonumuzu hayreyle. Bizi dünya zilletinden, Ve ahiret hüsranından koru. Allah'ım, Sen bizden ancak, senin yardımınla altından kalkabileceğimiz şeyleri istiyorsun. Allah'ım, bunlardan rızanı kazandıracak şeyleri bize nasip et. Allah'ım, bizi iyilik yaptıklarında sevinen, bir günah işlediklerinde ise, senden mağfiret dileyen kimselerden eyle. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in herhangi bir işini üzerine alıp da onlara güçlük çıkaranın, sen de işini güçleştir. Allah'ım, ümmetin bir işini üzerine alıp da, onlara merhamet ve yumuşaklık gösterene, sen de merhamet et ve yumuşaklık göster. Allah'ım, yaptığımız ve yapmadığımız şeylerin şerrinden, sana sığınırız. Ölüm anı ve sıkıntılarına karşı da, bize yardım et. Amin. Bizim için hayırları arttır, Eksiltme, bizi aziz kıl, zillete düşürme, bize hayır ihsan et, mahrum bırakma, bizi düşmanlarımıza karşı üstün tut, onları bize galip getirtme, bizi hoşnut kıl, bizden razı ol. Allah'ım, aşkınla ürpermeyen kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden sana sınırız Allah'ım bize sevgini ve sevgisi senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et. Bize rızık olarak verdiğin ve bizim de sevdiğimiz şeyleri senin sevdiğin şeyler yapmak hususunda bize destekçi ol. Amin. Arzu ettiğimiz halde bize vermediğin şeyleri senin sevgini kazanmaya vesile kıl. Yanlışlarımızı bağışla. Evimizi ve kalbimizi genişlet. Ruhumuza bereket ver. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin değişmesinden, aniden gelecek azabından ve bütün gazabından sana sığınırız. Kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan, ve kötü hastalıklardan sana sınırız. Allah'ım bizi senin Resulüne tabi olanlardan kal. Senin katından öyle bir rahmet istiyoruz ki onunla kalbimize yol gösteresin. İşimizi derleyip toparlayasın, dağınıklığımızı gideresin. Bizim iç dünyamızı ıslah edesin, dış görünüşümüzü yüceltesin amellerimizi bereketlendirip temizleyesin, doğru yolumuzu bize ilham edesin, mahlukattaki ibret noktalarını görmeye engel olan ilfetimizi gideresin ve bizi bütün kötülüklerden koruyasın. Allah'ım bize öyle bir iman ve yakin ver ki, ondan sonra küfür olmasın. Öyle bir rahmet ve merhamet ver ki, dünya ve ahirette, onunla senin ikramının zirvesine erelim. Allah'ım, senden hakkımızdaki hükümlerde lutfunu, şehitlere yapacağın ikramı, senin itaatinle bahtiyar olanların yaşayışını ve düşmanlara karşı zaferi istiyoruz. Allah'ım, senden ihtiyacımızı gidermeni istiyoruz. Eğer görüşümüz kısa ve amelimiz zayıf olursa, rahmetine ihtiyacımız vardır. Ey bütün işlerin hükmü elinde olan ve ey kalpleri şifa veren, senden denizlerin arasına ayırdığın gibi bizi kızgın cehennem azabından, musibet feryadından ve kabir fitnesinden koruman istiyoruz. Allah'ın görüşümüzün kısa kaldığı, niyetimizin ulaşamadığı, İsteğimizin ermediği ve yaratıklarından herhangi birine vaat ettiğin bir hayır veya kullarından herhangi birine vereceğin bir nimet varsa senden onu da istiyoruz. Rahmetinden diliyoruz. Amin. Ey alemlerin Rabbi, Allah'ım, ey kuvvetli ipin ve doğru işin sahibi, kıyamet gününde senden emniyeti, Ebediyet gününde huzurundaki mukarrep meleklerinle çok rüku ve secde yapanlarla sözlerine yerine getirenlerle beraber cennet istiyoruz. Şüphesiz sen çok merhametli ve kullarını pek çok sevensin ve yine sen istediğini yapansın. Allah'ım bizi doğru yola eren, hidayetini bulan, yoldan sapmayan, ve başkalarını da saptırmayan dostlarınla barışık. Düşmanlarına düşman eyle. Senin sevginle seni sevenleri sevelim. Verdiğin düşmanlıkla sana karşı gelenlere karşı olalım. Allah'ım, işte isteğimiz bu. Cevap vermek sana ait. İşte gayretimiz bu. Güvenilmek sana ait. Allah'ım, bizim için Kalbimizde bir nur yarat Kabrimizde bir nur yarat Önümüzde bir nur yarat Arkamızda bir nur yarat Sağımızda bir nur yarat Solumuzda bir nur yarat Üstümüzde bir nur yarat Altımızda bir nur yarat Kulağımızda, gözümüzde bir nur yarat Derimizde, etimizde bir nur yarat Kanımızda, kemiklerimizde bir nur yarat. Allah'ım, nurumuzu büyüt. Bize bir nur ver. Bizim için bir nur yarat. İzzetiyle kullarına şefkat gösteren ve bununla hükmeden zatı seni her türlü noksan ve eksiklikten tenzih ederiz. Azamet örtüsüne bürünen ve bununla kullarına lütuf ve ikram eden zatı seni her türlü noksan ve eksiklikten tenzih ederiz teşbih sadece kendisine yakışan zatı seni her türlü noksandan ve eksiklikten tenzih ederiz Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar dahi bizi nefsimizin hakimiyetine bırakma ve bize verdiğin güzel şeyleri geri alma bizi çok şükreden çok sabreden eyle kendi gözümüzde küçük, insanların nazarında bizi büyük kıl. Allah'ım şüphesiz sen bizim icat ettiğimiz bir ilah değilsin haşa. Bizim uydurduğumuz bir Rab değilsin haşa. Senden önce bir ilahımız yoktu ki seni bırakıp ona sığınalım. Bizi yaratırken sana hiç kimse yardım etmedi ki onu sana ortak koşalım. Sen çok yüce. Ve büyüksün. Seni çok seviyoruz Allah'ım. Seni çok seviyoruz Allah'ım. Saymakla asla bitiremeyeceğimiz sonsuz nimetlerinden dolayı ve apaçık yolu göstermene rağmen yapmış olduğumuz yanlışlara hemen cezada mukabele bulunmamandan dolayı seni çok seviyoruz Allah'ım. Anne babamızdan bize daha çok şefkatli olduğun için seni çok seviyoruz Allah'ım. Eşimizden, dostumuzdan Çoluk ve çocuğumuzdan bize daha yakın olduğun için seni, seni çok seviyoruz Allah'ım. Sözlerimizi işitiyorsun, yerimizi görüyorsun, gizlimizi de, açığımızı da biliyorsun. Durumumuzdan hiçbir şey ama hiçbir şey sana gizli değil. Çaresiziz, muhtacız, yardımını istiyor ve korunmamızı diliyoruz. Azabından affına sığınıyoruz. Senin rahmetinden, çıkmaktan kalbimiz korkuyor ve titriyor. Yanlışlarımızı ikrar ve itiraf ediyoruz. Yoksul bir adamın isteği gibi senden istiyoruz. Günahkar ve zelil bir kimsenin yakarışıyla yalvarıyoruz. Zor durumda kalmış, senden çekinen, sana boynunu bükmüş, sana olan aşk ve şevkinden gözyaşı dökmüş, bütün bedeniyle emrine girmiş birinin duası gibi sana dua ediyoruz. Allah'ım, sana yaptığımız duada bizi bitkin hale düşürüp ümitsiz bırakma. Bize karşı son derece şefkatli ve merhametli ol. Ey kendisinden istenenlerin en hayırlısı ve ey istenenleri verenlerin en hayırlısı. Allah'ım, bütün Müslümanların arasına islah ile. Kalplerimizi birbirine ısındır. Bizleri selamet ve emniyet yollarına hidayet eyle. Bizi karanlıklardan kurtarıp nura götür. Bizi açığıyla, gizlisiyle, bütün çirkin günahlardan koru. Bizim için kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi, neslimizi mübarek eyle. Tövbemizi kabul buyur. Şüphesiz sen, tövbeleri çok çok kabul eden, tevvap ve merhameti bol rahimsin. Bizi nimetine şükreden, onlarla sana methu bulunan, onları senden kabul edenler eyle. Üzerimizdeki nimetlerini tamamla. Allah'ım, gücümüzün tükenişini, çaremizin bitişini ve insanların gözünde değersiz görülüşümüzü, Sadece sana şikayet ediyoruz. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, bizi kimi havale ediyorsun? Bizi kimi havale ediyorsun? Bizi kimi havale ediyorsun? Bizi bütün kabalığıyla karşılayacak bir düşmanımız ama yoksa işimizi eline verdiğin bir yakınımız ama sen bize kızgın olmadıktan sonra. Başkasının düşmanlığına hiç de önem vermiyoruz. Şu kadar var ki, senin afiyetin bizi de içine alacak kadar geniştir. Gazabını bize çevirmenden, öfkeni üzerimize indirmeden, gökleri ve yeri aydınlatan, karartan, dağıtan, karanlıkları aydınlığa çeviren, dünya ve ahiret işleri onunla yoluna giren kerim zat olan senin nuruna sığınıyoruz. Sen razı oluncaya kadar senin rızana dilenmeye devam edeceğiz. Kötülükten sakınma, iyiliğe güç yetirme sadece senin yardımında. Allah'ım seni seviyoruz. Sevgili peygamberimizin dualarıyla kalbimizdekini arz ettik. Bize bizden yakın olan sana, dilimize dökünen ama dökülmeyen kalbimizde kalanlar sence malum. Kabe'nin Rabbi, Kabe'yi Tavaf edenlerin Rabbi, Kabe'yi doya doya seyrede seyrede namaz kılanların Rabbi, secde edenlerin ve secde edilen yerin Rabbi, sana sığınırız. Merhametini üzerimizden ayırma. Bizi sevip yarattın, biz de seni çok seviyoruz. Sevginden ayırma. Evet sevgili dostlar, bugünkü sohbet programımızı da burada bitirirken, Efendimizin sünnetine biraz değinmeye çalıştık. Sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarını telaffuz ederek onun o nurlu aşk iklimine bir nebze de olsa girmeye çalıştık. Dualarımıza amin, amin, amin olsun tüm insanlık için. Bizlere www.atlansensor.com internet sitemden ve özel efemimizden ulaşabilirsiniz. Dualarımızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek. İnanın kavuşabileceğimiz en büyük nimet ve makam.